Fakine xayir kelam iktab Allah ve xayir al hedi صلى الله عليه وسلم ve sher al umur muhdefatı ha ve kula muhdefe beda ve kula beda zallal ve kula zallal in falimam Abu Zakaria salihin adlı kitabını şerh etmeye devam ediyoruz. Kitabımızın on ikinci babındayız. Şu ana kadar on iki bab almışız. Hatırladığınız üzere İmam-ı Nevi Rahimahullah bu kitabında Tergib ve Terhib hadislerini toplamış. Hadislerini bir araya getirmişti. Neydi Tergib? Bizleri salih amele teşvik eden, rabet ettiren, yönlendiren, kötülüklerden, terhip ettiren, yani korkutan, alıkoyan hadisleri bize bu kitapta zikretmiş. Allah'tan niyazımız bu hadislerle bizlerin amel etmesi, amele muvaffak eylemesi, bu hadisleri bizlerin salih amel işlemesine teşvik ettirici, teşvik edici ve kötü amellerden de alıkoyucu olmasını, e, kılmasını niyaz ediyoruz. Bunlar çok önemli. Yani Kur'an'da ve hadislerde kalbi olana ve kulak verene ne vardır birer? Öğüt vardır. Yani kalbi olan derken herkesde kalp var. Ama o kalp öyle kalp ki kimisinin kalbinin değeri kasaptaki teraziyle tartılır. Değeri ondan biçilir. Kimisinin kalbi de vardır ki bir et parçası olarak değil, içinde barındırdığı iman olarak, Rabbin'e inandığı itikad olarak değer kazanır. Ve buna göre de o kalp sahibini, kendisinde bulunmuş olduğu, içinde bulunmuş olduğu vücudu ne var? Değerlendirir. Aleyhisselatü vesselamın dediği gibi, in nefil cesedi di, ne vardır? Bir ne vardır? Bir aza vardır. Nedir o? Kalptir değil mi? Ne diyor? İda saluha صَلُحَ الْجَسَدُ kullu. Eğer o parça. Sağlıklı ise, hangi bakımdan sağlıklı ise tıbbi olarak değil. Hmm. Salah bakımından, doğruluk bakımından, selamet. itikat bakımından, selamet bakımından. Sağlıklı ise صَلُحَ الْجَسَدُ kullu. Bütün ceset, bütün cisim ne yapar? Hmm. Selamete kavuşur, sağlığa kavuşur, salah bulur, doğruyu hmm. bulur. Ve وَاِذَا فَسَدَتْ eğer o parça bozuk olursa, fasit olursa, hayat yoksa onda öldüyse artık o cesedin tümü ne var? Bozulur, ölür. Bakarsın ki salih amel işlemeye karşı gevşektir. Salih amele götürecek hiçbir harekete karşı yönelik ne değildir? Kendinde bir şey hissetmez o, o, o ceset. Bunun sebebi ne? Kalbe dönmekte. Onun için Yüce Rabbimizden kalplerimizi ihya etmesini istiyoruz. İhya etmesini niyaz ediyoruz. İmam Nevi Rahimahullah 12. babda diyor ki kitabın 12. babında babul ül hasfi izdiyadi min minel hayri fi evâhir-ül umri Ömrün sonunda insanın yaşlandığında yaşlandığı o merhalede Hayırlı işler işlemesi, hayırlı işleri, iyi işleri, salih amelleri arttırması babı. Elbette insan bütün hayatının evrelerinde, bütün hayatının devresinde ne yapmalı? Salih amellerde hüsli olmalı. Salih amellere yönelik teşvik et, teşvik eden hadislere karşı kendinde bir böyle bir yer bulmalı bu hadislerin. Ama kişi yaşlandığında, yaşı ilerlediğinde Artık üzerinde bu dünyadan ayrılmanın belirtileri, yoğunlukla gözüktüğü o merhalede ne yapmalı kişi? Salih amellere, hayırlı işlere daha çok yani yönelmeli. Teveccüh etmeli, yüzünü o yöne daha çok çevirmeli. Çünkü genç insanın bazen aynaya baktığında çoğu zaman ölümü hatırlamayabilir. Ama ne zaman dişlerini çektirmeye başlar, ne zaman saçında ağırla ağırlaşmış, beyazlaşmış telleri görür. Ne zaman ah oram, ah buram diye arayan ağr vücudundan, azalarından şikayetçi olur. Ne zaman hayatında böyle tecrübeler yaşar, belalar, musibetler gelirse öleceğini o zaman daha iyi anlar. Bu dünyadan ayrılığın yakınlaştığını daha iyi anlar. Ama gençken... Evli, yeni evlenmişken, çoluk çocuğa yeni sahip olmuşken, onları böyle bebek olarak gördüğünde, onların üzerinden planlar kurar, hedefler koyar, bunların büyüyeceğini, bunların işte yetişeceğini, çoluk çocuğa karışacağını düşünerek ölümün henüz ona gelebileceğini düşünmez. Ama belli bir yaşa geldikten sonra insan artık ona ne gelmiştir? Hayatında ibret alacağı, öğüt alacağı belirtiler, alametler gelmiştir. Tabi aklı olana, deminden de söyledik. Kalbi olana. Kalbi hayatta olana, diri olana. İşte müellif rahimahullah bize burada allah Teala'nın Fatır suresinin 37. ayetindeki suresinin 37. ayetini zikrediyor bizlere. allah Teala buyuruyor ki اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ ma يَتَذَكَّرُ ف۪يهِ men تَذَكَّرُ Öğüt almak isteyen, ibret almak isteyen kimsenin öğüt alacağı miktarda öğüt alacağı o süreyi size vermedik mi? O hayatı size yaşatmadık mı? Nedir bu süre? Nedir bu hayat? Öğüt alacak olan kimsenin düşünüp ibret alacak kimsenin alabileceği miktarda sizlere hayat vermedik mi? Sizlere yaşatmadık mı? O miktar ne? O süre ne? Tefsir ehli, ilim ehli farklı farklı şeyler söylemişler. İbn-i Abbas vel muhakkikun, İmam-ı de zikrediyor burada. Diyor ki, i̇bn Abbas ve tahkik ehli, ilim ehlinin zikrettiğine göre diyor, sittiğine sene, 60 sene, yani diyor ki bu 60 sene, yahut, ve yüeyyiduhul hadis senet kuru inşaallahu ta'ala. Bu görüş yani 60 sene olduğu görüşü, az sonra diyor, zikredeceğimiz hadis de bu görüşü desteklemekte. Bazıları da demiş ki, temaniye aşıratı, sene Selamun aleyküm selam ve Allahu berekat haylaikum ya merhaba ya aleyküm selam bazıları demiş ki 18 sene haykoya abu hamam nasikin nasikin nasikin nasikin nasikin nasikin nasikin nasikin nasikin nasikin ya i̇nsanın hayatından 18 sene geçmesi demek, hayatında tecrübeleri görmesi, ölümü hatırlaması için, ahirette bir hesabın olduğunu görebilmesi için, Rabbinin huzurunda hesaba çıkacağını anlayabilmesi için yeterli. Bazıları da demiş ki, 40 sene, 40 sene. <gülüyor> <gülüyor> Ve Nukil İbni Abbas, Eidan, İbn Abbas'tan şöyle bir şey de nakil olunmuş, demiş ki ibn Abbas. Yani bu 40 sene olduğu da i̇bn Abbas'ın bir görüşüne göre de yani sizin hayatta öğüt alabilmeniz için yeterli süreyi vermedik mi? Size bu süreyi yaşatmadık mı? Ayetinden maksadın 40 sene olduğunu. Yani 40 sene yaşayan adam artık hayatta ne yapmalı? Öğüt almış, öğüt almış olmalı. Tabii ondan önce de az sonra zikredeceğiz ayetleri. Kur'an'ın gönderilmesiyle, peygamberlerin gönderilmesiyle zaten ne var? İnsanın öğüt alması gerekli olduğu var. Ve nakalu, bazı ilim ehli de nakletmiş ki, enne ehlel medineti kanu izâ belagâ ahaduhum 40 seneden teferrragâ li'l-ibâde. Medine halkı, Peygamber aleyhisselam'a yakın dönemde yaşayan, ondan sonra Medine'de bulunan Medine halkı, 40 yaşına bastığında, yaşı 40 olduğunda, teferrragâ li'l-ibâde. Ne yaparlarmış? İbadeti. İbadete. Başlarlarmış değil, zaten ibadet var. Vakitlerini tamamen ibadete ayırırlarmış, çoğunluğunu. Artık çünkü hayat bitmiş, 40 yaşına gelmişsin. Bundan sonra artık neyi bekle? Ölümü bekle. Elbette hayatın ilk baştan, ilk dönemlerinde, gençken. Ölüm genci de ayırmıyor, yaşlıyı da ayırmıyor. Bugün yatıyorsun, yarın sabah kalkamayabilirsin. Ama 40 sene yaşadıktan sonra artık, he, sen bil ki. Sen sıraya girdin. Turnikeye yaklaştın. Turnike'den geçip ne yapacaksın? Öbür tarafa. Gideceksin. İşte Medine halkı ne abarmış? 40 yaşına geldikten sonra ibadet, ibadete olan hırsları bir o kadar daha artarmış. Ve kîle huve'l Bir görüşe göre de bu, tefsir, bu ayetin tefsirinin bir görüşü de buluğa ermek. Evet yani insan buluğa erdiğinde ne oluyor? Mükellef oluyor. Artık onun yaptığı ameller lehine ya da aleyhine yazılmaya başlanıyor. Ayette hani dedi ki, ma نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ ف۪يهِ مَنْ تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ النَّذ۪يرُ Ayetin ikinci bölümünde yine diyor ki, ve size bir nezir, bir uyarıcı göndermedik mi? Nedir bu uyarıcı arkadaşlar? İmam Nevi naklediyor, i̇bn Abbas ve Cumhur, tefsir alimlerinin ve ilim ehlinin cumhuru çoğunluğu diyor ki, huven nebi, kimdir o uyarıcı nezir? Peygamber aleyhissalatü vesselam, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü peygamberlerin kahrami sonuncusu o. Artık ona yapmış gelmiş. Ondan sonra bütün dinler ne olmuş nesk olmuş. Ve artık o ne yapmış alametlerini bize bildirmiş, kıyamet alametlerini bize haber vermiş. Yani bu ne demek bekleyin. Yakındır demek. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın gelişinden bugüne kaç yıl geçmiş yaklaşık olarak? 1400'den fazla. Yani 1460 civarında, 70 civarında. Bir yıl geçmiş. Dünyanın bundan önceki tarihine bakıyorsunuz. Bilim adamları şu anda varsayımlar ileri sürüyorlar. Diyorlar ki işte 4,5 milyar yıl önce bir patlama olmuş. Bu patlama sonucu. Yani bunlar hep varsayım ama ne kadar uzağa gidiyor. Bakın 4,5 milyar. 4,5 milyarın yanında 1400 hiçbir şey değil değil mi? Yani aleyhissalatü vesselamın gönderilmesinden sonra artık kıyamet alametleri yakın. Kıyamet yakın. Bu da bizler için birer uyarıcı. İşte allah Teala diyor ki bizler size sizlerden öğüt alan kimseler için, ibret alan kimseler için o ibret alacakları süreyi vermedik mi? Dünyada bu kadar süre yaşatmadık mı? i̇bn atmasın Abbas'ın ve Cumhur'un görüşüne göre neydi bu? <gülüyor> 60. 60. Aleyhisselatü vesselam rivayette diyor ki اَعْمَارُ اُمَّتِي بَيْنَ سِدِّينَ وَالسَّبِعِينَ Ümmetimin yaşları genelde nedir diyor? 60 ila 70'tir. Devamında da diyor ki akalluhum men yujuz zalik. Ümmetimden çok azı yani asıl olan çoğunluğa göre sayıya göre çok azı bunu aşar. Yani 70'i 80'ini var geçer. Asıl olan çoğunluk 60 ila 70. Bu sebeple arkadaşlar insanın hayatından ibret alması lazım özellikle yaşı ilerleyen arkadaşların kendine daha çok düzen verip salih ameller işleme konusunda hayırlara yönelme konusunda hırslı olması lazım. Yani hayat sadece eğlenceden, oyundan, gülmekten, şakalaşmaktan ibaret değil. Yani bu gerçeğe eninde sonunda ne yapacağız? Bu gerçekle eninde sonunda karşılaşacağız, yüzleşeceğiz. Bu sebeple Nebi Aleyhisselatü Vesselam kendisine Nasr Suresi İzâ ca'e nasfullahi vel fetih sure, Bu sure indiğinde hayatı daha farklı oluyor bu sure inmeden önce. Hangi bakımdan daha farklı oluyor? Biraz sonra hadislerde gelecek. Bu ayet indikten sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam allah Teala'ya farklı bir şekilde dua edip, farklı bir şekilde istiğfar ediyor. Yani daha çok İstihbar etmeye başlıyor. Ona daha çok hamd etmeye başlıyor. Ayşe radıyallahu anh'ın da bu dikkatini çekiyor. Çünkü neden? Ayşe, çünkü neden? Aleyhissalatü vesselam bu ayetin inmesiyle, bu ayetin gönderilmesiyle ölümünün yaklaştığını anlıyor. Zira hadise gelecek. Ömer radıyallahu anh, ilim meclislerine toplanılan o ilim meclisine, şura meclisine İbn Abbas'ın abarmış sürekli götürülmüş, sokarmış. İbn Abbas o zamanlar küçük bir çocuk. Yani genç yaşlarda. Birisi. Yani hatırladığım kadarıyla Nebi Aleyhissalatu vesselam'ı feth ettiğinde İbn Abbas'ın yaşı 8 ile 10 arası. Ömer'in zamanında da olsa olsa 13-14. Yani en fazla 15 yaşındadır. Tabii Bedir ashabı yaşı büyük olan, ileri gelen sahabeler diyorlar yani bizim çocuklarımız niye bu meclislere girmiyor? Bizim çocuklarımız neden burada? bulunmuyorlar. Ömer radıyallahu anh onlara soruyor diyor ki İza aca Rasulullah el fetih fi ve Bu ayet hakkında ne düşünüyorsunuz ey sahabenin yaşı ilerlemiş kişileri? Ey ihtiyarlar ne düşünüyorsunuz bu ayetle ilgili? Onlar diyor ki Allah Teala peygambere Mekke'nin fethini nasip etti, yardımını gönderdi. Ondan da günahlarına istiğfar Hı. etmesini ve onu ona hamd etmesini, onu övmesini istiyor diyorlar Bedir ashabının ileri gelenleri. Sonra dönüyor Ömer radıyallahu anh İbni Abbas radıyallahu Sen ne diyorsun ey Delikanlı? Sen ne söylüyorsun diyor? O da diyor ki İnne hadi su, sura na'yu Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu sure Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın neydir diyor? Ölümünün habercisidir öleceğini haber veren suredir. Ardından İbn-i Ömer de diyor ki evet senin söylediğin şeyi aynısını ben de ne yapıyorum zaten biliyorum yani evet. Bu ayetin doğru tefsiri bu. Yani aleyhissalatü vesselamın ölüm haberi bu sureyle ne yapılmış? Kendisine haber verilmiş. Tabi anlayan, herkes anlayamıyor. Bakın sahabeden ileri gelenler dahi buna tefakkuf edememişler. İnceliği, oradaki o inceliği Yakalayamamışlar. Genel manasında kelimelerin geldiği manalarla tefsir yapıyorlar. Ama İbn Abbas bir haber almış. Ömer bir haber almış. Tedebbür etmişler. Diyorlar ki bu ayette ne var? Peygamber'in ölümünün haberi var. as sonra gelecek hadis. O hadis gelince ayrıntılarına değineceğiz. İlk hadisimizde Ebu Hureyra radiyallahu rivayet ediyor. Diyor ki An-Nebi sallallahu aleyhi ve sellem قال: أعذر الله إلمرء أن أخر أجله حتى بلغ 60 Allah Teala <-u> <gülüyor> 60 yaşına erdirdiği 60 yaşına kadar yaşattığı kulunu artık bir mazeret bırakmamıştır. Hadiste böyle. Yani artık onun Kafir olarak ölmesinde, günahkar olarak ölmesinde, isyankar olarak ölmesinde, kendi halini düzeltmemiş olarak ölmesinde Rabbine sunacağı hiçbir mazereti yok. Çünkü 60 yaşına gelmişsin, olgunlukta, salih amellerde, hayır işlemede ne yapmalısın? Çok içtihat etmelisin. Kollarını, paçanı sıvaman lazım. Yani bu yaş, salih amellerin çokça yapılması gereken bir yaş. Çünkü ölümün haber verilmiş senin. 60 tamam bitti artık. Daha artık şu dünyaya olan sevgini, dünyaya olan meşguliyetini bir kenara bırak. 3-5 gün sonra, 3-5 yıl sonra insanlar seni omuzlarına alıp sadece salih amellerinle baş başa kalacağın o kabre, o mezarlığa götürecekler. Öyle değil mi? O halde sen hala niye seni kabre kadar arkadaşlık yapıp kabirden sonra yarı yolda bırakacak olan şeylerle meşgul ediyorsun. Hayatının için gününü bunlarla dolduruyorsun. İkinci hadisimizde i̇bn Abbas radıyallahu anhuma diyor ki, Kale Ömer, anh, diyor, Ömer beni radıyallahu anh Bedir ashabının yaşlılarıyla yaşı geçmiş artık İhtiyar olmuşlar, dede olmuşlar. Böyle ileri yaşta olan sahabelerle diyor beni ne yapardı? Yanına sokardı. Tabi Ömer niye Bedir'in bu ihtiyarlarıyla, yaşı ilerlemiş insanlarıyla meclis yapıyor, oturuyor? Şura meclisi. Onları alıp görüş alışverişinde bulunuyor. İstişarede bulunuyor. Yanlarında da bir çocuk var. i̇bn Abbas. O, yaşı henüz 14-15 olmamış bir çocuk. Fekene ba'dahum vecede fî nefsihi Sanki böyle bazıları bundan hoşlanmamış. i̇bn basıyor diyor ki yani sanki bazıları, onlardan kimileri bundan hoşnut değildi. Fekâle Lime yedhulu hâzâ ma'anâ velenâ ebnâ'un mitlûh Onlardan birisi çıkıp Ömer'e diyor ki yani bu çocuk niye sadece bu çocuk aramızda? Bizim çocuklar, hepimizin birer çocuğu var. Bunlar niye girmiyorlar? Fekâle Umar İnnehu min haythu alimtum Haberle diyor ki bu delikanlı peygamberin yakını peygamberin akrabası emme oğlu amcasının oğlu değil mi? Küçüklükten beri peygamber aleyhisselatü vesselamın yanında yetişmiş. Peygamberimizin gece namazını görmüş kalkmış. Aleyhisselatü vesselamın kendisine ya hulam ey evlat diye hitap etti bir kimse. Daha küçük yaştan beri aleyhisselatü vesselam onu elinden tutmuş yetiştirmiş. Bakın namaz kılıyor. Yanlış yere duruyor İbn-i Abbas. Namazda değil mi? Hatırlıyor musunuz? Bilmiyorum. Ne yapıyor Aleyhisselatü Vesselam onu? Evet. Tutup sağ tarafına çekip aynı hizaya getiriyor. Hırpalamıyor. Selam verdikten sonra düzeltirim demiyor. Güzel bir şekilde, ahlak. Güzel bir şekilde onu ne yapıyor? Ona öğretiyor. Feda'ani zâteyevmin feedhalani ma'ahum. Yine diyor Ömer bir keresinde beni çağırdı. Bu Bedrin, Bedir ashabının ileri gelenleriyle Önde gelenleriyle beni aynı mecliste, aleyküm salam. Bir araya getirdi. Tama rai tu daani illa Ben diyor anladım ki o gün beni oraya, beni ispatlamak için çağırdı. Yani o çağrışı farklıydı diyor. Hissetmiş onu. Qal ma fi Ömer dedi ki o ashabın ileri yaşında yaşta olanlarına allah Teala'nın şu suresi hakkında ne düşünüyorsunuz ey ihtiyarlar? Ne diyorsunuz? فَقَالَ بَعْضُهُمْ اُمِرْنَا ve اللّٰهَ وَنَسْتَغْفِرُهُ اِذَا ve fataha عَلَيْنَا Ondan bazıları dedi ki, eğer allah Teala bize fetih, muzaffer, bizleri muzaffer kılarsa, fetihler bize nasip ederse, düşman topraklarını, kafir toprakları fethedersek, Allah'ın yardımı da bize gelirse Allah Teala bize bu ayetlerde ona hamd etmemizi ve günahlarımızı bağışlamamızı, bağışlanmasını talep etmemizi istiyor. Bu ayetten bunu anlıyoruz diyor <gülüyor> ashabın ileri gelenleri. Vesekete bazıhum felem yakul şeyen. Bazıları da bilmediği için bir şey söylemediler. Hani bugünün insanları gibi değil. Bence böyle bunu bu şekilde anlamamız lazım değil. Görüş beyan etmiyorlar, bilmiyoruz diyorlar. فَقَالَ لِي اَكَذَٰلِكَ تَقُولُ يَبْنِ Abbas, Ömer İbn Abbas'a dönüyor. O meclisin en toyuna, yaşça en küçüğüne dönüyor. Diyor ki, sen de bu görüşte misin ey İbn Abbas? Sen de bu şekilde mi bu ayeti yorumluyorsun? Ne diyorsun? Sen söyle. فَقَالَ لِي فَقُلْتُ لَا Dedim ki diyor İbn Abbas, ben dedim ki hayır bu ayetin tefsiri böyle değil. قَالَ فَمَا تَقُولُ Ömer diyor ki o zaman sana göre ne yani ne, sen ne diyorsun bu ayetin tefsiri ne? Kultu huwa ajlu Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem a'lemehu Allah Teala'nın peygamberine ecelini, ölümünü bildirdiği bir suredir bu diyor İbn Abbas. İza ca'a Nasrullah vel Ve zalika alamatu ajalik. Yani ey Muhammed, Nasır, fetih, Mekke'nin Fetih gerçekleştiğinde bil ki bu senin ölümünün bir ecelinin alameti. Bu onun işareti. Fesebih bihamdi <gülüyor> rabbike ve istagfir. hamd ederek unutun eksik sıfatlardan noksan eyle, tenzih eyle ve günahlarının örtmesini, bağışlamasını iste. İnnehu kâne gaf O tövbeleri çokça kabul edendir. Fekal Ömer radıyallahu anh ma a'lamu minha illa ma tekûl. Benim de bu ayetin tefsiriyle ilgili bildiğim senin bildiklerinin Aynen. aynısı. Onu orada ne yapıyor? Destek. Destekliyor. <gülüyor> Şimdi bu hadis bize ne veriyor Rahimahullah bu hadisi zikretmiş. Çünkü bu hadisin devamında başka bir hadis daha zikretmiş ki Peygamber aleyhissalatü vesselamın hayatında yaşının 60'tan sonra olan o aşamasında özellikle bu ayetler kendisine geldiğinde Hayatında ne gibi değişiklikler olduğunu gösteren hadisleri hemen bize nakletmiş. İmanın evi rahimine Yani şimdi insanın donan, insanın olağanüstü hal ilan ettiği işleri böyle sıkı tutmak istediği dönemlerdeki yaşam biçimiyle gevşek olduğu durumların olağan olduğu, olağanüstü değil de olağan olduğu dönemlerdeki yaşam biçimi aynı değildir değil mi? Yani eğer bir sınava gireceksen, eğer bir iş başvurusuna gireceksen, yok yeni bir işe başladıysan ne yaparsın? Akşam ona göre yatarsın, sabah ona göre erken kalkarsın. Sınav varsa sınava ona göre çalışırsın. Öğrenciler bilirler, gece hiç uyunmaz, sabaha kadar ne yapılır? O imtihana çalışmak için uyunmaz. Uykunu feda edersin. İşte arkadaşlar, yani insanın belli bir yaştan sonra da, belli bir yaştan sonra da, kendini olağan, değil de olağanüstü hale sokması lazım. Zikriyle, hamdiyle tefekkürüyle, ilim talebeliğiyle, ilim tedrisiyle, ibadetle, her şekilde ne yapması lazım? Kendini olağanüstü döneme, duruma getirmesi lazım. Yani şöyle geriye baktı zaman 30, 30 sene yaşamış, gece namazı yok. Oruç yok. Kur'an hatmi yok. Nafile oruç yok. İlim talep etmemiş. Kur'an tefsirini okumamış baştan sona. Türkçe malini okumamış, anlamamış. Bu adam gevşek. olan durumda yaşıyor. Ama bu adama biz haber verirsek, bak sınavın yaklaştı. Üzerinde öbür dünyaya yolculuğun belirtileri, alametleri gözükmeye başladı. Dikkat et. Dememize gerek yok aslında. Allah onu ne yapmış zaten ona diyor. Belli bir ömür size vermedik mi diyor. İbret alanın, öğüt alanın, öğüt alabileceği miktarda ömür vermedik mi ayeti ne demek? Yani artık akıllı olun, bizim akıllı olun. Daha artık size söyleyeceğimiz bir söze gerek. Hacet yok. Özrünüz yok. Demek. İnsanın dünyada belli bir sene yaşadıktan sonra buna ihtiyacı yok. İşte aleyhissalatü vesselam, Aişe radıyallahu anh'a anlatıyor şimdi hanımı. Diyor ki, Ma salla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ba salaten ba'de en nezelet aleyhi iza ca'a nasrullahi vel feth illa yekulu fiha subhaneke rabbena ve bihamdik Allahumma akhtirli. Bakın, diyor ki Aişe radıyallahu anh'a Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme iza ca'a nasrullahi vel feth suresi indikten sonra kıldığı hiçbir namazda Şöyle söylemeyi terk etmedi Aleyhisselatü Vesselam. Nasıl söylerdi? Subhaneke Rabbena ve bihamdik. Subhaneke Rabbena. Ey Rabbimiz. Seni tenzih ederim. Tüm noksan sıfatlardan, tüm eksik sıfatlardan seni tenzih ederim. Ve bihamdik ve seni hamd ederek tenzih ederim. Allahum magfirli. Ey Allah'ım beni <gülüyor> affet. Beni bağışla. Günahlarımı ört mağfiret demek günahlarımı ört demek. Demek ki bu ayet onun hayatında ne yaptı? Bir değişiklik meydana getirdi. <gülüyor> <gülüyor> ve fi rivayet-i sahihain Buhari ve Müslim'in bir rivayetinde yine yine Ayşe radıyallahu anhadan diyor ki: "Kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yoktir an yakula fi ruku'ihi ve sujudihi." şimdi bu duayı nerede söylediği ortaya çıktı. Fi ruku'ihi ve secduhi, ruku' ve secdesinde yokfiru. Ne demek yokfiru? Çok. Çokça söylerdi. Yani bir kere iki kere değil, Bir, iki, üç, dörde çok denmez. Onun için Vesselam'ın ruku'su, secdesi uzundu. Ne derdi? Subhanekallahumma rabbena ve bihamdik. Bunu biz de söylüyoruz değil mi şu anda? Ezberlemiş olmamız lazım. Sadece Subhan rabbiyal a'la, Subhan rabbiyal azim demememiz lazım. Subhaneke Allahümme Rabbena ve bihamdik. Allah'ım, Rabbimiz o Allah'ım, seni hamdınla över, ne demek hamd etmek? Seni mükemmel olan noksansız sıfatlarınla över, kusur ve noksanlıklardan da tenzih ederim. Sen her şeyinle, her sıfatınla, her isminle bütün kemale layıksın. Noksanlıklar. Sana ait değildir. Sana noksanlık nispet edilmez. Allah'ın magfirliğin. Duanın edebi de adabından bir tanesi de budur arkadaşlar. Yani bir insan dua edecekse haldur huldur Allah'ım bana şunu ver bunu ver demez. Nedir duanın bir edebi de ahlakı da? Önce hamd edersin. Allah'a sena edersin. Allah'ı översin. Sana vermiş olduğu nimetlerden dolayı ona şükredersin. Onu tazim ettikten sonra dersin ki Ya Rab bu kulunu bu fakiri de ne yap? Affet. Bağışla. Sen tevvapsın. Günahları affedicisin. Bağışlayan sensin. Tevbeleri kabul eden sensin. Yetevvelül <Sessizlik> Kur'an. Ne demek yetevvelül Kur'an? İmam-ı Nevi diyor ki, ey bak şimdi hemen arkadaşımız neydi? Kur'an'ı tevil eder dedi. Acele et. Niye acele etti? Çünkü ilmi bir dayana dayandırmadan ...lafızı olduğu gibi aldı. Kur'an teyvil etmek ne demek? Kur'an teyvil etmek burada o manada değil. Ne diyor bak İmam-ı Ey ya'melu ma umira bihi fil Kur'an... ...fi kavlihi teala... ...fesebbih bihamdi rabbike ve istagfir. İşte... ...selefi salihin yolundan gidenlerin... ...en belirgin özelliklerinden bir tanesi de budur. Ayetleri... ...hadisleri... ...olduğu gibi gözüktüğü manasıyla değil. İlim ehlinin, sahabenin nasıl anladığı şekliyle anlamak kendi kafamıza göre yorumlar yaparak içini boşaltıp başka manalar yükleyerek değil. Tamam peygamber döneminde Kur'an-ı Kerim'i tevil etmek diye bir şey yok. Biz bugün güncel manada kullanılan tevil manasında. Peygamber vesselamın döneminde kullanılan tevil hangi manada kullanılıyor? Tefsir manasında. Aleyhisselatü vesselam İbn Abbas'a dua ederken ne diyor? Allahum allimhu -te Allahu tevil. Allah'ım ona tevili öğret diye dua ediyor İbn Abbas'a. Ney o tevil? Tefsir. Tefsir tefsiri öğret. Buradaki manası ne? Yani Aleyhissalatu vesselam Kur'an'da buyurulan "Fesebbih bihamdi Rabbi vestagfir." Ne demek "Fesebbih bihamdi Rabbi vestagfir"? Rabbini hamd ederek onun bütün eksik sıfatlarından yüce tut, münezzeh eyle tesbih et ve ve günahlarına istiğfar et. Yani diyor ki bunun manası Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu ayetin gereğince ne yapmaya başladı? Amel etmeye başladı. Artık namazlarında, rükusunda ve secdesinde daha önceden söylemediği bir şeyi söylemeye başladı. O da ne arkadaşlar? Subhaneke Allahumma Rabbena ve bihamdik Allahumma gfirliğin. Çok önemli bir dua arkadaşlar. Namazımızda rutinin dışında çıkmamız lazım. Artık bakıyorum insanların çoğuna Namaz kılma şekillerine Hızlı bir şekilde Fatiha Ardından inna atayna Rukuda Subhane Rabbiyelazim Secduda Subhane Rabbiyelazim Hızlı bir şekilde kılın namaza bakıyorsun sonra Onun Haz aldığı tat aldığı tada bakıyorsun Namazın hayatındaki tesiri etkisine bakıyorsun bir de Namazını böyle itme inanna Yavaş yavaş ağır ağır kılan Namazında böyle bir sayfa iki sayfa ayrı ayrı surelerden okuyan Rukyusunda, Rukyusunu uzatıp secdesinde, secdesini uzatıp varit olan, sünnette gelen zikirlerle zikirler çeken adamın namazına bakıyorsun. Birisi camiden çıkıyor, sanki havada uçar gibi. Birisi gece kalkıp namaz kılıyor. Kalbi, imanı artmış durumda. Bir tanesi de bakıyorsun ki, daha namazdan böyle çıkarken kaça kaça, koşa koşa çıkıyor. İkisinin, ikisi de namaz kıldığı gibi gözüküyor ama her birinin namazdan aldığı lezzet, namazdan aldığı tat, namazın hayatlarına etkisi farklı. Ve fi rivayeli muslim, İmam Müslim'in rivayetinde bu hadise ilgili olarak, Kâne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, yukfiru en yekule kabli en Diyor ki bu rivayette, Nebi aleyhissalâtu Vesselam ölmeden önce, vefatına yakın dönemlerde, çokça şunu söylerdi. Ne derdi? Sübhâneke ve bihamdik. Yani bu hadiste ne var? Namaz içinde değil. Namaz dışında dahi aleyhissalatü vesselamın zikri var. Bu çok önemli arkadaşlar. Ben birçok Arap ülkesini gezdim. Yani ilim ehli, alimleri de gördüm. Onun dışında vatandaş, halk olarak da oturup konuştuğum yahut gördüğüm bir vaka var. Adamlara bakıyorsun böyle konuşurken Böyle meclisse estağfurullah, subhanallah, velhamdülillah, la ilahe illallah, subhaneke ve elhamdülük, estağfuruk ve etubu ileyk. Cikir çekiyor adamlar. Şimdi ben burada bakıyorum. İşte birçok kardeşimizde oturuyoruz, konuşuyoruz, iş yerine gidip geliyoruz. Saatlerce oturulmasına rağmen, saatlerin zayi edilmesine rağmen, kimsenin en azından o zayi ettiği saatler için istiğfar etmediğini görüyorsun. Yani zikirden yoksun, zikir cimrisi bir hal almışız. Yani aleyhisselatü vesselam bakın, bir mecliste oturduğu zaman kaç kere istiğfar ediyordu? 70. Bir rivayette yetmiş, bir rivayette 100. Şeyh Abdullah bin Bazrahim Ahollah, onu görenler söylüyor. Diyor böyle, <gülüyor> soru sorulduğu zaman, soruyu dinlerken bile ne yapardı diyorlar? Zikre, zikrederdi, estağfurullah. Dudağının hep kıpırdadığı görülürdü. Çok önemli bir şey. Evde de bu şekilde. Yani. Evde bakıyorsun, biraz boş vakit olsun. Allah ıslah eylesin. Ya insanlar televizyon seyretmeye koyuluyor. Ya internet başında ya da telefonla saatler, günler harcanmaya başlanıyor. Bunların hepsinden hesaba çekileceğiz. Hadislerde söyledik. Bunların hepsinden hesaba çekileceğiz. yani Estağfurullah da o vakti ne yap? Zikirle geçir. Zikirle doldur. Galet Ayşe, Aişe tabii görüyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımı. Onun evdeki halini de biliyor. Diyor ki Ya Resulallah ma hazil kelimatilleti arake ahdestteha tekulaha Ey Allah'ın Resulü önceden söylemeyip şu anda yeni söylemeye başladığın bu sözler neyin nesi? Nereden çıktı bunlar? Şaşırıyor. Yani düşünüyorsun eve gitmişsin başlıyorsun evde Sübhaneke Allah'ım Allah magfirliği Tabii bunların hepsinin birer manası var. Şimdi Türkiye'de insanlar yani evinde, iş yerinde bunu söylediği zaman herkes yani bunun çoğu insanlar bunun ne manaya geldiğini bilmiyor değil mi? Hmm. Ama bilseler, ha, bak işte ha, işte Murat bugün değişik bir şeyler söylüyor. Subhaneke Allahümme ve hamdik. Allah'ım seni hamdinle över, hamd ederek tenzih ederim. Allahum magfirli, Allahümme beni affet. Allah Allah, ne oldu sana Ekrem? Ne var böyle? Değil mi? Bir böyle bilgili, kültürlü, aile, iş arkadaşları olması var bir de. Bugün bey fazla zikir çekiyor. Salaten tıncıyla mı okuyor falan değil mi? Toplum <gülüyor> dolanaderler onu ya. 44.000 kere mi okuyorlar? 4.400 kere mi okuyorlar? Nasıl o bir öyle bir bidat var bu toplumda. Ashar radıyallahu anh dedi ki: "Ey Allah'ın Resulü, daha önceden söylemeyip şu anda söylemeye başladığın bu şey nedir yani? Bu kelimeler, bu zikir nedir böyle?" Hikmeti ne? Diyor ki, aleyhisselatusselam, "Jü'el etli alametin fi ummeti, râytuha, kultuha." Ummetim içinde bana bir alamet diyor gösterildi. Ümmetim içinde yaşadığım bu hayatımın bir alameti var. Bu bana gösterildi. İdar aytuha, kultuha. Ben bu alameti gördüğüm için ne yapıyorum şu anda? Bu zikir tekrarlıyorum sürekli. Hazırlık yapıyorum, ölüme hazırlık yapıyorum. Rabbimin huzuruna çıkacağım. Yani Rabbinin huzuruna çıkmak, bugün bazı tarikatçıların söylediği gibi öyle valinin yanına, şirket müdürünün yanına çıkmak gibi değil. Her zaman o gün kıyamet günü hesabın çetin olacağı bir gün arkadaşlar. Evet. Her emzikli kadının emzirdiği yavrusunu bırakıp gideceği, hı hı. çocukların saçlarının ağıracağı bir gün. Aleyhisselatü Vesselam'ın secdeye kapanacağı, Allah-u Teala'nın kaldır, secdeden kalk. Diyeceği. Arşın önüne gelip peygamberin secde edeceği bir gün. Aleyhisselatü vesselam. Bak, bakıyorsun. Subhaneke Allah'u ve hamdih. Subhaneke Allah'u ve hamdih. Estağfirullah ve etubu ileyh. Sürekli zikir. Ve fî rivayet lehu. Yine Müslümin rivayetinde. Kâne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem yukfirû min kavli Subhaneke ve bi hamdih. ve etubu ileyh. Aleyhisselatü vesselam bunu da çok söylenmiş. Subhaneke ve bi Allah'ım seni hamdınla tenzih ederim. Estagfirullah ve tövbele. Allah'a istiğfar. Ne demek istiğfar? Ömer ne demek istiğfar? <gülüyor> İstifhar ne demek istiğfar? Elif, sin, te harfleri Arapça okuyan arkadaşlar hatırlamalı. Elif, sin, te. <gülüyor> talep. "Allah'ım senden gufran talep ediyorum." Ne talep ediyorum? Ne demek <gülüyor> gufran? Örtmen. Günahları örtmekten. Ve onları bağışlaman. Savaşta giyilen o kaskete, o savaş şapkasına ne diyoruz? meğfer diyoruz Arapçada da mağfer. Gafaradan türemiş. Niye? çünkü o senin başını örtüyor. Mağfiret de talebinde bulunmak ne demek? Günahlarının üstünün örtülmesi demek. Görmez yani onların görmezden gelinip bağışlanması demek. Aleyhissalatu vesselam sürekli bunu söylüyor. Kâle kultu ya Resulallah. Ayşe diyor ki: "Araka tukthiru min kavli Subhanallahi ve Görüyorum ki Subhanallah ve bihamdihü estağfurullah ve etubi ileyh. Zikrini, duasını çokça söylüyorsun. Fekale akbarani rabbi enni se'era alameten fi ümmetih. Peygamber diyor ki, Rabbim bana ümmetim içinde bana gösterilecek bir alametten haber verecek. Bunu bana haber verdi diyor. Fe idâ ra'aytuha min kavli Subhanallah ve bihamdihü estağfurullah ve etubi. Bu alameti, bu işareti gördüğümde, gördüğüm andan itibaren ben de diyor bu zikri, bu duayı çokça söylemeye <gülüyor> Başladım. Fakat r tuha ve bu alameti gördüm diyor. Ne bu alamet? İza ca'e vel fethi suresi. Yani İbn Abbas bakın. Küçüklüğünde yakalamış bu şeyi. Fehmi. İdraki. Yani Kur'an böyle bir kitap arkadaşlar. Kitabun enzellahu ileyke mübarekun. Allah Allah'a diyor ki bu kitap sana indirdiğimiz bu kitap mübarek bir kitaptır. Yani bunun e ecri bol. Hayrı bol. Ne için indirdik biz bu kitabı? لِيَدَّبَّرُوا <Liyeddebberu> عَيَاتِهِ <ayatihi> Onun ayetlerini insanlar tedebbur etsin. etsin diye. Ne demek tedebbur etmek? Hı -hı. Düşünmesi, derinlemesine anlaması için. Yani öyle papağan gibi, cenaze törenlerinde, toplantılarda, kadınların toplanıp böyle cuma günleri ölülerin arkasından okuduğu bir kitap değil bu arkadaşlar allah Teala bu ayette, bakın bu ayeti belki Fatır Suresinin 23. ayetini defalarca okumuşsunuzdur. Ama bu manaya geldiğini bu baptan önce bilmiyordunuz. Öğüt alıcının, ibret alıcının, ibret alması için yeterli olan vakti, ömrü size vermedik mi? Ayeti demek ki ne manalara geliyor. İşte Kur'an'ı bu şekilde etraflıca düşünmek lazım. Her gün iki ayet, her gün üç ayet. Sahabeler on ayet öğrenir, onunla amel eder. Ondan sonra onu ne yaparlardı? Geçerlerdi. Diğerine geçerlerdi. İşte bu ayeti biz ne yaptık? Kitabın enzallahu ileyke mübarek. Bu kitap mübarek bir kitaptır. Yeddebberu ayatihi. Ayetlerini tedabbur etmeleri için. Ve liyetedzekkere ulul elbâb. Tedebbür ettikten sonra, derinlemesine düşündükten sonra, fehmettikten sonra, bunun semeresi ne? Ürünü ne? Ve Öğüt almak için ulul elbab, lup sahibi, akıl sahibi insanların ibret alması için. Yani fehm edeceksin, anlayacaksın. Ondan sonra da ondan, o ayetlerden ibret alacaksın. Ama sen daha Kur'an'ın okumasından acitsin. Burada görüyoruz, bazen okuyoruz. Bazı arkadaşlar, Kur'an okumayı ne Hatta birçok arkadaş, bırakın bazısını, Kur'an okumayı bilmiyor. Yani bilmiyor derken, kendine görebiliyor, harfler bir yan yana geliyor. Kemkün bir şeyler oluyor ama, yani desek ki şöyle bir Kur'an'ını dinlet bilen bir hocaya 15 gün uğraşması lazım Fatiha'sının düzeltmesi için. Kur'an okumasının yüzüne okumasının düzeltmesi için. Biz bu adama nasıl diyeceğiz? Kur'an'ı al da tedebbür et de tedebbür ettikten sonra onu ne yap? Ondan öğüt al. Evet. Dördüncü hadis an Enes radiyallahu anh kal. İnnallâhu azza ve cel tâba'al vahy alâ Resûlillâh sallallâhu aleyhi ve sellem kâble vefâtihi. allah Teala peygamberine vefatından önce ne yaptı? Vahy göndermeye devam etti. Hatta tufye ekthere mâkânel vahyû aleyhi. Vefat ettiği dönemde vahyin en çok, yani vef vefat ettiği dönemde kendisine vahyin en çok indiği dönemdi. Beşinci hadis, Cabir radıyallahu anh, rivayet ediyor. Kal, kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yub'atü kullu abdin ala mâmate aleyh Her kul öldüğü hal üzerine ne yapar? Dirilir. Haşrolunur. Hangi hal üzerine ölüyorsa. Yani onun için kul düşünmeli günah işliyorken. Ben bu hal üzerine ölürsem Rabbimin huzunu nasıl çıkacağım? Bu şekilde çıkacaksın. Bu günahı işlediysen bu günahla çıkacaksın. Eğer insan bunu bilirse her kıldığı namazı sanki son kıldığı namaz olarak güzel kılar. Değil mi? Harama doğru yöneldiği zaman ne yapmaz? Şimdi bazı insan zayıf olduğu dönemlerde imanının sinyal vermeye başladığı, zayıf olarak sinyal vermiş olduğu dönemlerde kendisine ruhsatlar alamaya başlar. Ya bu konuda da ilim ehlinin farklı görüşleri olabilir. Böyle de yapsak olabilir. Ama Dense ki sen yani yarın öleceksin. Ya olsun. İlim ehli böyle demiş olabilir. İlim ehlinden bunu diyenler de çıkmıştır ama en garantisi bu. Ben böyle yapayım der değil mi? İşte sen bil ki nasıl öleceksen hangi hal üzerine öleceksen onun üzerine o şekilde edileceksin. O sebebi Aleyhisselatü Vesselam diyor اَنَّ مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا اِلٰهَ اِلَّا Kimin son sözü la ilahe illallah olursa başka, bazı rivayetlerde muhlisan min kalbihi kalbinden ihlas ile söyleyerek ne olur o? Cennete girer. Ama herkes buna muvaffak olmayı, olmuyor. Yani. Nasıl yaşarsan öyle ölürsün. Nasıl ölürsen öyle haş olursun öyle dirilirsin. Hemen diğer 13. baba geçelim. Bâb-u beyâni i̇şte kestrâti tûrûkîl hayır. Mühallif bize burada ömrünün sonuna yaklaşmış, yaşı ilerlemiş olan insanların hayırda daha çok çalışmaları gerektiğini söyledi. Bu bapta bu ise bize allah Teala'nın bizlere hayır yolları olarak göstermiş olduğu yolların ne kadar çok çeşit ve türlü ve geniş, bol olduğunu açıklayacak. Yani tek bir yol yok hayır için. Yani sadece namaz yok, sadece hacı yok. Bakın. Kardeşinizin yüzüne gleç yüzle çıkmanız bile yapmış olduğunuz bir hayır olarak size ne var? Döner. Ama tabii bunların hepsini ne yapmak gerekiyor? Niyetle yapmak gerekiyor. Yani yoldan bir adam yürürken tek eli cebinde ıslık çalarak kutu kola tenekesine tekme atması, gol şut çekmesi ayrı bir şey. Başka bir insanın ha, yoldan iman yetmiş küstür şubedir. değil mi? En altı bunun yoldaki bir insanlara eziyet al. veren o tenekeyi, o kutuk olayı kaldırmaktır diye düşünürse ve bunu düşünerek tekmeyi vururken kenara atarsa sebapını alır. İkisi de aynı işi yaptı. Dışarıdan baktığın zaman o da tenekeye, kutuk olaya tekme vurdu, şu tattı. O da şu tattı. Ama hangisi gol gol attı? Sünnete hitap edelim çok önemli arkadaşlar. Allah Teala buyuruyor ki: "Lemā tafe'alū min hayrin fe inna Allāha Yapmış olduğunuz her hayrı, her iyiliği Allah Teala ne yapmaktadır? Bilmektedir. Min hayr. Ne kiran yani. Allah Teala'nın hayır olarak belirlediği bütün hayırlar. Rivayetlerde gelecek. Hatta birisinin gece hanımıyla yatması, uyuması bile Nedir? Allah katında bir sevaptır, sadakadır. Sahabeler diyor, nasıl olur Allah'ın Resulü? Yani bizden birisi bunu yani dünyevi şehvetini gidermek için, zevk almak için yapıyor. Bu nasıl olur da sevap olur diyor. Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Şayet sizden birisi şehvetini haram olan yani yabancı bir kadına, kadınla giderseydi o zaman ona günah yazılır mıydı? Evet diyorlar. İşte o zaman bu da nedir? Bir saattır. Peygamber ne kullanıyor burada Aleyhisselatü Vesselam? Ne yapıyor? Kıyas yapıyor. Kıyas ol aks deniyor buna. Bir şeyin tersini göstererek ne yapmak? Kıyas yapmak. İlim ehli kıyasın delillerinden bir tanesini de bunu zikrediyor. Tabii Türkiye'de bazı mollalar var, hoca kılıklı kendini hoca zanneden insanlar. İşte konuşmalarında sağda solda ne yapıyorlar? Hem kıyası inkar ediyorlar, hem yani kıyası bazı ilim ehli'nin inkar ettiğini söylüyorlar. Kimi zaman Kendilerine delil olarak İmam, kendilerine aleyküm selam, selam Allah'a berekat. Yani kimi zaman kıyası inkar edenlerin safına Buhari'yi de katıyorlar rahimahullah. Kimi zaman kıyası inkar edenlerin safına İbnül Kayyım rahimahullah'ı da katıyorlar. Halbuki yani bu iki alim de kıyası kabul eden alimlerden. ehli sünnetin belirlerinden evet. Edille-i ama cehalet olunca ilmi ilim ehlinden insanlar almayınca Bakıyorsun ki her gün ayrı bir görüş. Yani insan biraz ne yapmalı? Haya sahibi olmalı. Haddini bilmeli. Yine Allah Teala buyuruyor ki ve ma taf'alu min hayrin ya'lemuhullah. Yapmış olduğunuz her hayrı Allah Teala bilir. Ve men ya'melu miskale zarratin Kim zerre miskali bir hayır işlerse Allah Teala onu ne yapar? Ee, görür. O men ve men amile feli nafsihi. Kim bir salih amel işiyorsa Kendisi içindir o. Yani sen başkası için yapmıyorsun. Ve en insan illa mâ Dünyada diyor ki allah Teala, insanın yaptıkları, sadece çalıştıklarının karşılığı insana gider, verilir. Sen dünyada ne yapıyorsan, senin bütün sermayen, ahiretteki sermayen burası, dünya. Bu, bu sebeple dünya ahiretin tarlası. Ne ekeceksen, onu ne yapacaksın? Öbür tarafta ahirette içeceksin. Yani öbür tarafta aa ben karpuz ekmiştim. Burada muz çıktı olmayacak. Tamam. Nasıl bu dünyada öyle bir şey yok? Öyle bir şey mümkün değil. Mümkün mü? Karpuz çekirdeği gibi, muz alan var mı? Yok. Salih ameller işlemeyip günahların içinde boğulan bir adam öbür tarafta cennetle müjdelenir mi? Müjdelenmez. Onun için herkes kendi ektiğini öbür tarafta biçecek. Yani bu ayetin manası o men amile salihan feli nefsihi. Kim bir salih amel işlerse o kendi nefsi içindir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de daha önceki ayetlerde de söylemiştik. Birçok ayette buyuruyor fesbiqu'l hayrat yarışın. Neyde yarışın? Hayırlı işlerde yarışın. Yani Sahabelere bakın. Yani adamlar geliyor, ayeti duyuyorlar. Len tenalul birra hatta tunfiqu sevdiğiniz, sizin katınızda değerli olan şeylerden infak etmediğiniz sürece bir iyiliğe o takvaya ulaşamazsınız. İyiliğe ulaşamazsınız. Ebu Talha peygamber hemen geliyor diyor ki Ey Allah'ın Resulü yarış çünkü. Bu bir müsabaka. Falanca diyor bostan'ım tarlam var. Medine'ye gidenler şu anda Ebu Talha'nın o tarlası belki de Bizim üzerinde o mermerlerde oturduğumuz yer. Peygamberin mescidine çok yakın bir yer. Aleyhisselatü vesselamın mescidine yakın, içinde suyu olan, tatlı bir su çıkan bir tarlası. Aleyhisselatü vesselam diyor ki, ya Allah'ın Resulü, bu ayette indikten sonra diyor, al senin olsun. Yani bunu Allah yolunda ne yapıyorum? Olsun. Peygamberimiz şaşırıyor. Maşallah diyor. Bakın bak. Helal olsun sana manasında. Diyor. Bravo sana manasında. Ama diyor bunu akrabalarına ne yap? Bizi akrabalarına ver. Yani bunu sadaka et madem, tasadduk edeceksin, infak edeceksin, akrabalarına ver diyor. Yarış var. Yani herkes hayır konusunda bir yarışın olduğunu görüyor. Şimdi bugün hani dense ki falanca yerde bırakın para dağıtılmayı, bir mağaza açılacak, orada işte laptop bilgisayarlar 1 milyarlık bilgisayarda 200 milyona verilecek. Ama saat kaçta? Sabah 5'te. Şimdi yapıyorlar ya bazen görüyoruz gazetelerde şurada burada. Ne görüyoruz orada? İnsanların oraya yoğunlaştığını, hücum ettiğini, saldırdığını <gülüyor> yani Türkçesiyle yarıştığını görüyoruz. Bu bir yarış. Hem de para vermek için yarışıyorlar. Karşılığında ucuz bir şey alacaklar. Aynı şekilde arkadaşlar. Cami orada. Gece sabahın köründe abdestini alıp Oraya giden insanları da bir yarışçı olarak kabul edin. Kalkıp gece sahura sahur yapıp ertesi günü oruç tutanı ne olarak kabul edin? Yarış. Herkes yarışıyor. Bir yere yarışıyorlar. Karşılığında bir şey alacaklar. Parasını toplayıp Ramazan umresine giden, hacca giden, parasından sağına soluna infak eden, sadaka veren, bunların hepsini ne yapıyor? Ahiret. Ahiretine, Allah'ın rızasına kavuşmak için. Yani allah Teala'nın bir nimeti, ibadetleri, hayırları tek bir cinsten, tek bir türden yapmamış, yapmamış, belirlememiş. Kimi ibadetler var ki bedenle yapılıyor. Ne gibi? Hmm. Namaz. oruç gibi. Kimi ibadetlerde var ki parayla yapılıyor. Kimilerde var ki hem parayla hem mal ile yapılıyor. Mesela cihat gibi. Hem cihada bedeninle gidiyorsun, hem paranı veriyorsun, at alıyorsun, silah alıyorsun, değil mi? Ya da hac gibi. Hem bedeninle yaptığın bir ibadet hem de paranı veriyorsun, paranı, veriyorsun, paranı harcıyorsun. Yani kim insanlar vardır ki kendini namaza karşı ne abar? Meyyal hisseder. Yani namazla ihya eder kendini. Kimleri vardır ki ya bu şu demek değil yani. Namazla ihya ediyor ama öbür taraftan gevşek değil yani. Öbür günleri istenilen seviyede yapıyor. Ama namaz maşallah adam sabah namazını kıldıktan sonra çıkmıyor canine, Oturuyor. Adet olmuş. Ben öyle bir insan görmüştüm Mekkeli. Mekkeli. Sabah namazı. Adam diyor ki cami nimam. Ben bunu diyor 25 seneden beri biliyorum. İkisi Hep bu böyledir diyor. Namazdan sonra o alır diyor. Oturur. Camide diyor böyle Kur'an okur. Kur'an ezberler. Tespih çeker. Adam böyle yaşlı. 60 yaşında. Güneşin doğmasını bekler. İki rekat namazını kadar çıkar diyor. Kimleri vardır? Vermeye alışmıştır. Cebinde 10 lirası vardır. 8'ini, 9'unu harcar Allah için küleri vardır. Çok hac etmecisidir. Kimleri vardır? Oruç. Bakmışsınız böyle oruç maşallah. Kimleri vardır? Zikir. Estağfurullah. da vardır ki hepsinden yoksun. Fakirdir. Neden fakirdir? Neden yoksundur? Mahrumdur çünkü. Hayırdan mahrum. Allah ona yapmamış, muvaffak etmemiş. Ne zaman kendine gelecek? Ne zaman ayetleri tedebbür edecek? Zikir öğüt alacak? O zaman ee, Kendine düzen verecek. Yüce Rabbimizden bizlere, bizleri salih amellere hırslı olan kullarından elemesini niyaz ediyoruz. Burada kalalım, bununla yetinelim. Önümüzdeki hafta ilk hadisden, bu bağımın ilk hadisinden kaldığımız yerden devam edelim. Subhanakallahumma, Allahümme bihamdik, eşhedü en la ilahe illa ve